81. Bölüm Hak ile Batılı Karıştırmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki insanın üzerindeki elbise eskiyip yıprandığı gibi Kur'an-ı Kerim'de ihmal edilip eskimeye ve unutulmaya terk edilecek. Bütün işleri tamahkarlıktan ibret olacak. Hiç Allah korkusu taşımayacaklar. Onlardan biri iyilik yaptığı zaman benim bu iyiliğim mutlaka kabul edilir diyecek. Bir kötülük yaptığı zaman da Allah bunu bağışlar diyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre bu tip insanlar Kur'an-ı Kerim'deki korkutma ve tehditle ilgili ayetleri bilmediklerinden bu korkunun yerine tamahkarlıklarını koyacaklardır.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 Onlardan söz alınmamış mıydı ve onlar kitaptakini okumamışlar mıydı? Ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Ayet-i Kerime şunu ifade ediyor. Onlar yani alimler kitaba varis oldular. Onlar haram helal demeden arzularına uygun olarak değersiz dünya malını aldılar. Halbuki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, kendisinden korkanlara hitaben şöyle buyurur. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Ve ey inananlar, onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Dikkatlice okunur ve üzerinde tefekkür edilirse Kur'an-ı Kerim'in baştan itibaren ikazlarla ve korkutucu haberlerle dolu olduğu görülür. Kur'an-ı Kerim'e iman eden bir kişi bu ayetler üzerinde düşündüğü zaman mutlaka hüznü artar, korkusu büyür. Bir bakarsın ki insanlar Kur'an-ı Kerim'i Arapların şiirleri okudukları gibi akıcı ve güzel bir şekilde okurlar harflerini mahreçlerinden çıkarır, üstün, ötre ve esre okunması gereken yerlere dikkat eder. Bu hususta birbirleriyle yarışırlar. Ancak onun manasına ve içindekilerle amel etmeye hiç iltifat etmezler. Acaba cihanda bundan daha büyük bir aldanış var mıdır? Buna yakın bir aldanma da şudur. Bir takım insanlar hem ibadet eder ...ve hem de günah işlerler. Ancak günahları sevaplarından daha çok olduğu halde... ...affedileceklerini beklerler. Günah kefeleri daha dolu ve baskın olduğu halde... ...mizanda sevap kefelerinin ağır basacağını zannederler. İşte bu cehaletin zirve noktasıdır. Bakarsın böyle birisi helal haram birbirine karışmış... ...birkaç kuruşluk sadaka verir... Diğer taraftan, bu verdiğinin birkaç katı kadarını Müslümanların malından ve şüpheli şeylerden zimmetine geçirir. Belki de o tasadduk ettiği birkaç kuruş, Müslümanların zimmetine geçirdiği maldan verilmiştir. Bir de buna güvenerek haram helal karışık olarak verilen bir kuruşluk sadakanın bin kuruşluk haram yemeği karşılayacağını zanneder. Böylesi kişilerin yaptığı tıpkı şuna benzer terazinin bir kefesine 10 kilo ve diğer kefesine de 1000 kilo koymuş, sonra da ağır basan kefe ile hafif gelen kefeyi dengeye getirmeye çalışıyor. Bu onun zirveye ulaşan cehaletinin bir göstergesidir. Bunların bazıları da yaptığı ibadetlerin günahlarından çok olduğunu zanneder. Çünkü nefsini hesaba çekmez, günahlarını hiç araştırmaz. Ama bir iyilik yaptığı zaman hemen onu hafızasını yerleştirir ve onu sayıp durur. Bu kişilerin durumu aynen şuna benzer. Günde yüz defa Cenab-ı Hakk'a istiğfar eder veya Allah'ı tesbih eder, ancak sonra kalkar, Müslümanların gıybetini yapar, onların şereflerine leke sürer ve gün boyunca sayılamayacak miktarda Allahu Teala'nın rızasına aykırı şeyler söyler. Fakat onun gözü yaptığı yüz tesbih ve istiğfara takılır. Gün boyunca işlediği hezeyanları hiç hesaba katmaz. Halbuki bunların bir hesabını tutup kaydetse onun tesbihinin 100 katı belki de 1000 katı olurdu. Ne var ki kiramen katibin yani yazıcı melekler bunları tek tek yazmaktadırlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da insanın ağzından çıkan her kelimenin mutlaka karşılığının verileceği tehdidini şu ayet-i kerimede ifade buyurur. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Buna rağmen o yine yaptığı tesbihlerin ve tehlillerin sevabını düşünür. Gıybet edenlere, dedikodu yapanlara içi başka, dışı başka olan münafıklara ve buna benzer kötülükleri işleyenlere ne ceza verileceğine dair tehditlere irtifat etmez. İşte bu tam bir aldamıştır. Yeminle söylüyorum ki eğer bu yazıcı melekler yaptığı tesbihlerin sayısından fazla gelen ve ağızlarından çıkan her bir hezeyan için kendisinden ücret talep etseydi, Bu kişi diline sahip olur, hatta önemli gördüğü işlerle ilgili sözlerini bile sınırlar, boş bulunduğu andaki sözlerini sayar, yazıcı meleğe yazma ücretini ödememek için tesbih sayısı ile söylediği sözlerin sayısını denkleştirmeye çalışırdı. Peki insan şu duruma şaşırmaz da ne yapar? Adam birkaç kuruş yazı ücreti veririm korkusuyla ihtiyatlı davranıyor ve nefsini hesaba çekiyor, Fakat üstün firdevs cennetlerini ve oradaki nimetleri kaybetmemek için korkup ihtiyat göstermiyor. Üzerinde düşünülürse bunun büyük bir musibet olduğu anlaşılır. Bu durum bizi iki hususla karşı karşıya bırakır. Eğer Allah'ın kitabı hakkında bir şüphemiz varsa inkarcı kafirlerden oluruz. Eğer onu tasdik edenlerden isek aldanmış ahmaklardan oluruz. Bu hal Kur'an-ı Kerim'i tasdik edenlerin içinde bulunması gereken hal olmadığına göre Allah'ın kitabını inkar eden kafirlerden olmaktan Allah'a sığınırız. Apaçık uyarı ve açıklamalara rağmen uyanıp gerçeği görmekten bizi uzak tutan Allah'ı tesbih ederim. Böylesine bir aldanış ve gafleti kalplere musallat etmeye kadir olan Yüce Allah Celle Celaluhu korkulmaya, sakınılmaya, Şeytan ve hevanın batıl dileklerine, kuruntularına ve asılsız gerekçelerine güvenerek kendisine karşı aldatılmamaya ne kadar da layıktır. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.